Bölüm 8. Allah'ın çizdiği doğru yolda olmak. O halde sen ve beraberinde tövbe edenler Emre olunduğunuz şekilde doğru yolu tutun. Sizden hiçbiriniz büyüklenip Allah tarafından konulmuş sınırlara aşmayın. Çünkü unutmayın, yaptığınız her şeyi o görüyor. 11 Hud 112 Gerçekten Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra da dost doğru hareket edenlere melekler indiririz de melekler onlara şöyle derler Korkmayın ve üzülmeyin işte alın size vaat edilmiş olan cennet müjdesini biz dünya hayatında da, ahirette de, sizin yakın dostlarınızız. O ahiret yurnunda, canınızın çektiği her şeye sahip olacak ve istediğiniz her şeye kavuşacaksınız. Çok bağışlayan ve merhamet eden Allah'tan bir konukluktur bu. 41 Fussilet 30-32 Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru yol üzerinde durmaya devam edenler için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennetliklerdir. İşlediklerinin karşılığı olarak orada ebedi kalırlar. 46 Ahkaf 13 14 Hadis 85 Ebu Amr veya Ebu Amre Süfyan ibni Abdullah Allah ondan razı olsun Şöyle demiştir. Ey Allah'ın rasulü İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki ve bana İslam'ı öylesine tanıt ki onu bir daha senden başka kimseye sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim. Dedim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'a inandım de ve dost doğru ol, buyurdular. Hadis 86 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün işlerinizde geri kalıp ileri de gitmeden orta yolu tutunuz ve dost doğru olunuz. Biliniz ki, hiçbiriniz yaptığı ameller sayesinde cehennemden kurtuluşa eremez. Asap sen de mi ya Resûlallah dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki, Allah rahmet ve lütfuyla beni bağışlarsa, o başka.''